Çok böyle abartılacak bir şey değil ama e, sonrasında işte e, buradaki süreçten sonra e, yaklaşık 9 yaşına kadar e, Elazığ'ın Karakoçam ilçesinde yaşamış biri. Hı hı. Öyle de anladayım. Kendimden bahsedeyim. <gülüyor> Peki birazcık doğduğunuz yıllara o e, hatırladığınız 96 yılı o dönemlere doğru gidelim istiyorum. 96 yılında Tunceli'de doğdunuz. E, nasıl bir ortamda Dünyaya geldiğiniz, anneniz, babanız, aileniz ne yapardı? Tunceli'de ne yapıyorlardı? Birazcık ondan bahseder misiniz bize? Ee, yani şöyle zaten ben çok küçükken e, onlar gitmişler Karakoçan'daki köye ama Karakoçan'daki köy kültür olarak, e, yaşayış olarak yani Tunceli'den farklı değil zaten. ki zaten e, Nazmiye ilçesi var Tunceli'nin. Oranın sınırında kalan bir bölge.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 böyle ufak ufak haylazlıklar yapardık. Hani sürekli dışarıdaydık. Sürekli doğayla iç içe insanlarla, iç içe hayvanlarla iç içe. Şimdiki çocuklarda o yok. Hani ben bunu çocukluğunu eksik yaşamış olarak da nitelendiriyorum. Çünkü ben gerçekten hani 9 yaşıma kadar dolu dolu yaşadım diyebiliyorum. 9 yaşından sonra da yani bazı talihsizlikler yaşadık. Bazı sıkıntılar yaşadık. Onun için artık böyle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 e, yeni bir düzen, yeni bir okul, yeni bir ev, her şey yeni. O da yine Tunçeli'nin e, bazı sınırında kalan bir yer. Evet. E, dokuz yaşından yani şey e, nasıl diyeyim, ortokulu bitirene kadar orada kaldım. Sonrasında lise için Karakocan merkeze geldim. E, yani bizim her zaman bağlama da hayatımızda vardı. O çocukluğumda dokuz yaşına kadar olduğu süreçte de hatta böyle e, hep gözümün önündedir.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 yani bu yapımla ilgili ufak bir ayrıntı var ee, yani hep aklımdadır aslında hep de aklındaydı ama çok sonradan ben öğrendim işte böyle bir bölüm varmış i̇şte da böyle işte nasıl diyeyim bu bölümde insanlar okuyormuş. Bir de şöyle bir şey var o duvarda asılı olan ile ilgili o bağlama bizim ailemizde şöyle bir gelenek var kız evlendirildiği zaman damada bağlama hediye ederler. Evet. Benim...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 Enstrüman yapımı ile ilgili bir bölüm olduğunu, üniversitede bir bölüm olduğunu duyuyorsunuz. Ee, sonra ne oldu? Neye karar verdiniz? Neler yaşadınız? Ya oradaki o bölüm olduğunu öğrendim ama şu yine, biz orada kursa giderken ister istemez yani çocuğuz, sakarlıklar yapabiliyoruz, bizim gibi birçok insan var orada, sürekli enstrümanlarımız kırılıyor ya da işte tesliye gerekiyor. Bizim enstrümanlarımız en azay giderdi, ne bileyim İstanbul'a giderdi, ama gelmesi aylar sürerdi. Evet. İşte, e, orada benim bir hocam vardı, e, yine o da Tunçelimizdir, Cafer Hoca. E, Cafer Hoca döndü böyle, ben de oradayken, ortamda ikinci, hani keşke keşke bizden biri de böyle bir şey işte yapsa, okusa bu bölümü ki en azından hani dışarı göndermek zorunda kalmasak, yakın olsa gibi bir şey söylemişti o zaman. Yani işin aslı e, o dönemler aklımda çok yoktu, e, bu çalgı yapım bölümü gibi bir şey. Konservatuara hazırlandım, yine Cafer Hoca hazırladı beni. E, o zaman Adıyaman'ı kazandım, Adıyaman Üniversitesi, e, Korana Sanat Dalı, Batı Müziği'ydi. Batı Müziği olduğumda ben e, okula gittiğimde kayıt yapmışım, ilk derste öğrendim Batı Müziği olduğumu, yani haberim yok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 Çünkü e, biz böyle imkanları çok geniş olan insanlar değildik. Hani yaşamımız da öyle geçmedi. Ve hani e, bir şeyler etmişken bile böyle güzellikleri çıkarabilmek, var edebilmek benim çok hoşuma gitmişti. O ne zaman e, bayağı etkilendim. Sonrasında işte araştırdım. Böyle bir şey var mı? Nasıl okuyabilirim? Nasıl gidebilirim? Yani orayı bıraktım. İşte İzmir'e gittim. Tabii İzmir'de de e, yaklaşık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 Ben oturuyorum böyle gece 10'a, 11 e, 12 kadar işte bahçeye bir tane masa kurmuşum bahçede böyle atölye ilgili bir şey, atölye ilgili bir şeyler yapıyorum. Ne zamanı Her geldi? Farkına varmadan aslında seni desteklemişler belki yapamayacağını söyleyerek seni daha fazla motive ederek e, sınava e, daha hazırlanmanı sağlamışlar. Peki sonra sınav zamanı geldi. Yani değildi aslında onlar farkında olmadan hani. E,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 Bizim insanlarımız yetenekli gerçekten çok yetenekliler ama e, imkan olmayınca o yetenekler ister istemez böyle e, tozlu raflar gibi silinmedikçe böyle görünmüyor güzelliği. Onlara destek olmak istiyorum çalgı yapım bölümlerini insanlara hazırlıyorum şu an yine e, bir öğrencim bugün oldu e, yani yaklaşık e, 4 ay önce de yine biriyle tanıştım e, onu hazırladım orada da lise öğrencisi. Onu şimdi eğitiyorum, onunla ilgileniyorum. Tabii o da kız çocuğu, daha küçük yaş, 14 yaşında. Yavaş yavaş böyle insanlara faydalı olabilecek bir şeyler yapmak istiyorum. Yani umarım yapabilirim, umarım mahcup olmam. Biz inanıyoruz, yapamazsın denen ne varsa onu yapmak için mücadele veren Senem Arın inanıyoruz ki kendisi gibi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 Umarım insanlarımız bunun e, her zaman farkında olur. Siz de bu emeği hakkıyla, fazlasıyla veriyorsunuz belki. Bugün birçok enstrümana hayat veriyorsunuz. Onları e, ellerinizle, emeğinizle üretiyorsunuz. İyi ki varsınız demek istiyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Bağlama Senemar'ın için ne demek? Benim için işin aslı bağlama e, şu an hayatımın zaten e, odak noktası.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 İki hafta sonra biz yine burada olacağız. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Ben Kenan Doğan. Program istenimiz Tuğçe Günalan ve teknik masaldaki açık radyo çalışan değerli arkadaşlarımla sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Kentin gizli öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları dan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan